49. kaset. Eûzu billâhi Allah min al şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. La yesamul insanu min du'a'il khayri wa in massahu şşerr <gülüyor> fe ya'usun İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer.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 "Qul a in kana min 'ilmi Allah, thumma kafartum bhihi, man a zll huwa fi shiqaq baid." Ey Muhammed, deki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz. O takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebayyana lehum ennehu'l hakq Owelem yekfi rabbika ennehu ala kulli shay'in şehid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 e lâ innehu bi kulli İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını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 Hamin Ain Kazalik Yuhii ilek ve ilel Ladinin min qablik Allahu Alaziz Alhakim <gülüyor> Hamim Ain Sin Qaf. Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah. Sana da senden öncekilere de böylece vahy eder. ve <gülüyor> ve Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O çok yücedir, çok büyüktür fakadu semaovat yetefatrn min fukhi n ve al malaikat yusbhpun b hamd rabbihim ve al malaikat yusbhpun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 والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم, وما أنت عليهم بوكيل Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا ريب فيه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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رحمته والظالمون مَا لَهُم مِّن ولي وَلَا نَصِيرٍ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 İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum. Fâtırus semâvâti vel ardı ce'ale leküm min enfusikum ezvâcen ve min el en'âmi ezvâcen yedrâukum fî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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O, dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir. Şer alıkom min al مَا ma ve sıbhi Nuhu ve al وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ أَنْ الدين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 ve la tettbeg ahwa'hum ve qul amin tumma azal Allahu min kitabu ve لِأَعْدِلَ ettiğimiz arasında رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ve أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا birbirimizle birbirimizle يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ birbirimizle birbirimizle birbirimizle birbirimizle bunun için insanları tevhide davet et,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 Dönüş yalnız O'nadır. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَ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 Allahu thelāhi anzal al bil-hak ve al-mizan, vma yudrik al-ʿal l Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Yestegil bıha, Ladinler la yueminon bıha, ve Ladinler amanu muşfukon minha, ve yaglmona nihel hakkı. Ala, inn Ladinler yumaron fi saat, la fi zlal Ona inanmayanlar, kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar.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 O çok kuvvetlidir çok güçlüdür. yuridu fi ve yuridu ve fil Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kimde dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Am lehum shuraka, shara'u lehum min al-dinimalam yadah bi Allah. Vallaola kelime al-fasl laqudiya binhum.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 تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ ربهم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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا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 Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır şükrün karşılığını verir. Emmi yekulun iftara ala'llahi kadiben fe in yasha'llahu ala kalbik ve yamhu'llahu'l-batil ve yuhikku'l-haq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 وَهُوَ عَنْ عِبَادِهِ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. وَمِنْ <gülüyor>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 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيديكم وَيَعْفُو عن كثير. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ ولي وَلَا نصير. Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ li لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ Eğer o dilerse rüzgârı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ Yahutta Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يصٍ Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak bir yer yoktur. فَمَا اُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبَقَاءٌ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 وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.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 Sonucu, 왕도re, bebiñu, <gülüyor> Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ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 وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءٌ اِنَّهُ عَلِيٌ حَك۪يمٌ Allah bir insanda ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahutta bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok gücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve öyle ki, öpüyünüz. <gülüyor> İle ikarouhun min amrin. Ma kutatadrim al-kitab, vela al-iman, vaka jgalna hunura. ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وان انك لتهدي إلى صراط مستقيم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 Geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu atla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim, Hamim, ve Kitabı Mubin. İnna j'alnahu Qur'an Vernahum fi ummi el Kitab, Ladinale Aliun hakim. Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyi anlıyasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık.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 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. اَلَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ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 وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِن۪ينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tinzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz. Diyesiniz. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ İnelimiz seele kefurum mubi. Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık birinden kördür. Emmit <gülüyor> dewademmin melukku beti ve as veku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 öfkesinden yutkunur durur. <gülüyor> Yoksa onlar, süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de, mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?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 Onlar sadece yalan söylüyorlar. Em اَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar? بَلْقَالُونَ İvaca dee Eebe Ene Ummet E mu. Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا İlla, "Kâl mutrufuha, inna wajdanâ abâ, ana'ala ummî, inna'ala âtharîm muqtedûn." Muhammed. Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın şımarık varlıktı kimseleri biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk biz de onların izlerine uyarız dediler. O ale evelau ji'tukum bi ehdamin ma vejdtum alayhi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 انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه biz de onlardan intikam aldık bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu ve iz qala ibrahimi li abiyi ve Hani İbrahim babasına ve kamine Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzam. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki,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 وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. وَقَالُوا لَوْ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? dediler. أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُ "Nehnû qasâmna bînem mâyşetem fil hayatî dünya, vurafâna bâgthem fâukâ bâgthi dârjatî liyetkîd bâgthem bâgthi suxriyya, vurahmetû Rabbkâ khayrûm mimma yajmâgûn." Ey Muhammed.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 ناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون.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 Bismillahirrahmanirrahim وَلِبُيُوتِهِمْ rahmani r عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ li buyut كُلُّ ذَلِكَ ve surran alayha yettioun.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 Ta, İza, Ana, Yalay, Tabiini, Ve Binek Böğde, Meshrquin, Tabeas, Qarim, Ve Leyin, Fakum, El Yum, فِي Zlem, Tum,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 Efe an te tusmi'u s-samma au tehdi'u ve kana fi Ey Muhammed o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut köylere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin فَإِنْ نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız e unuriyenke lzî vaadnâhum fe inna alayhim muqtadirûn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 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.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 فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülü verdiler. وَمَا <gülüyor> نُورِيْهِمْ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 Onlar azabı görünce ey sihirbaz sana olan vadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.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 İnnehum kanu kavmen Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Felem ma'asafûn taqamnâ minhum fe'agraqnâhum ecmîn Nihayet bizi kazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. <gülüyor> Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.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 ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.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 Ve la yasuddanukum şeytanu innehu lekum aduun mubin Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır.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 İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. Her la Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Al ahlâ, öyûmê ıdîn bâğzûhum l bâğzîn adûn, illa al O gün Allah'tan korkanlar hariç, dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. يا übaidi, la kufun عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Al-ladin âmanu b-ayatina ve kano müslimin. v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 Yutafu عليهم bıçhapın, min zahbi ve akwabı, ve fiha ma teştehihi el anfus, ve fiha ma teştehihi فِيهَا anfus,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 işte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ fi عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ Onların azabı hafifletilmez ve onlar azab içerisinde ümitsizdirler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ الظَّالِمِينَ Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalimler oldular. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Onlar cehennem bekçisine, Ey malik! Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der. <gülüyor> Ant Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. اَمْ اَبَرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبَرِمُونَ Yoksa onlar Hakk'a karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِنْ يَكْتُبُونَ Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimizde her yaptıklarını yazıyorlar. قُلْ اِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. Vel Göklerin ve yerin Rabbi, aşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. فَذَرْهُمْ <gülüyor> Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُ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 وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ فَأَنَّا Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Peygamberin, Ey Rabbim! Bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir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 وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ Hâmeen O apaçık kitabağında olsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Fiha yufraqu kullu emrin hakim Emran min indina inna kunna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 Sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Fertakibeyoume te'ti's sema'u biduhanin mubin. Yursen nasu hada azabun elim. Ey Muhammed, şimdi sen göğün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 انَّ لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti thumma tawallu anhu ve kalu muallimun majnun sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler Innaka shiful azabe qalila innakum aaidun biz o azabı sizden birazcık kaldırırız ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz يَوْمَنَ بَطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبَرَىٰ اِنَّ مُنْتَقِمُونَ Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ andolsun ki biz onlardan önce firavun kavmini de denemiştik onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti eneddū İleyya İbâdallâhi İnni Lekum O peygamber onlara şöyle demişti Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim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 <gülüyor> Musa şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı. Ve esribi ibadi leylen innakum muttabun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 Kemtler kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli,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 biz İsrail oğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı. Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. اِنَّهَا اُلَا اِلَيَقُبْ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 مَا خَلَقَنَاهُمَا bil بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. Yeume la yughni mavlan 'an mavlin şey'en ve la hum yunsarun illa man rahimallah innehu vel 'azizur rahim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 kel muhli yagli fi'l butun kavli'l hamim gerçekten zakkum acı günahkarların yemeğidir o karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir huzuhu fa'tiluhu ila sawail jahim ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَم۪يمِ Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.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 <gülüyor> Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamda bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.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 İri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Ya da ona her türlü Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. La yazuqun fiha'l-meuta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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz Kur'an'ı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. فَارْتَقِبَ مُرْتَقِبُونَ Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken diz üstü çökeceklerini ifade eden câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu atla anılmıştır. Surede genel olarak Kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tezilü'l Kitab min Allahi'l Azizi'l Hakim. miim Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. İn nefismevetival al ile ettilil mu'minin. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır vaختلف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. ''Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bilhakkı fe b'eyyi hadîsin ba'de allâhi ve âyâtihi yu'minûn.''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 işte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele. O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Nuwara ihm jahannama wa la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la muttakhadu wa la muttakhadu min dunillahi onların arkalarında da cehennem vardır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 Siz de lütfundan nasibinizi arıyasanız ve şükredesiniz diye, denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır. Oh. O göklerde ve yerde ne varsa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 Salih amel işlerse faydası kendisine Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve kad bani İsra ila'l kitabe ve razaknahum min at Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جاءهم العلم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 aralarında hüküm verecektir. el Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ ve وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَل۪يُّ الْمُتَّق۪ينَ Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar.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 اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً Yoksa o kötülük işleyen kimseler,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 Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Efera eytemen ittaxa ilahehu hawa hu ve zallahu allahu ala ilmi hu wa khutma وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen...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 ve qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dehr wa ma lahum bidhalika ilmin ahirete inanmayanlar hayat ancak bizim dünya hayatımızdır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 مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُؤْتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.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 <gülüyor> i̇şte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ <الْمُب۪ينَ> İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.